Üstadının sesini ilk işittiğinde aşırı bir ferahlık ve keyif içerisinde uçarcasına coşar. Mecnun Leyla'nın sesiyle ferahladığı gibi sevinir. Sesini işitince istimdadını artırır. Korku ve arasında haline devam eder. Korkusu şudur: Şimdiye kadar umum işlerini Allah Teala'nın Cenabına havale etmiş, ona dayanmıştı. Şimdi ise onun kullarından bir kulunun emri altına girmiştir ki, layık olmayan bir iş kendisinden sadır olursa, fena hal olabilir. Zira Allah Teala'nın afuvu ayrı, kulunun afuvu ayrıdır. Mürid, reca, ümit cihetiyle de şöyle düşünür. Şimdiye kadar ben nefsimin pençesi içindeydim. Fena ve çirkin nefs nerede, evliyanın himmeti nerede? Elbette ikisi arasında uzaklıklar vardır. Ve ne güzel ki şimdi evliyadan birisinin himmeti altında bulunuyorum. Müridin faydalanması için şunu da itikad etmesi şarttır. Şimdi teveccühte hiç şüphesiz Allah Teala'nın rahmet tecellileri, enbiya ve evliya ruhları, melekler, ashab ve himmetleri, ruhaniler hazırdırlar. Haşiye 7 Enbiya, evliya ve salihlerin ruhlarının hazır olunmasına itikad ayrı, görünmesini iddia etmekte ayrıdır. Çünkü Şeyh Ahmet Gümüşhanevi ve birçok fukahanın tasrih ettikleri gibi, filanın ruhunu gördüm veya bir tahkik hazırdır şeklinde kesin hüküm etmek küfürdür, buna dikkat edilsin. Metin Lakin bunlardan faydalanmak üstada havale olunmuştur. Üstad, Servet ve kabiliyeti olandan başkasına vermez. En büyük servet de kalbi gayret ve bedeni azaların edebi ve ruhi sevgidir. Şüphesiz ki nefsi gafil ve azası edep dışında olan faydalanamaz. Mürid kendisini bunlarda kusurlu görür ve düşünür ki nefsi, ruhu birçok elemlerle kokucunun dükkanı önüne gitmiş ve tedavisi ancak bu kokularla olabilir. Lakin yanında kokuyu alabilecek parası yoktur. O dükkana yakın bir yerde oturmuştur. Ola ki müşterilerin satın alabildiklerinden bir bağış alır ve onunla şifa bulur. İşte bundan dolayı salik'in nefsini teveccühte hazır olanların nefslerinde yok etmesi gerekir dedik. Üstadı teveccühte hazır oluncaya kadar o raihalardan şifa yap olmayı diler. Üstadı hazır olunca daha ziyade uyanmaya, yalvarmaya başlar. Ta ki bu büyük devlet elinden çıkmasın. Faydalanmayı başarmak için müridin, yukarıda anlatılan lezzet, korku, ümit ve mehabbetlerde ziyade halde olması lazımdır. O, bu keyfiyetle dalar da dalar. Sıra ona gelir. Üstadı nefes verdikçe, nispeti celbetmek niyetiyle nefesini içine çeker. Üstadının her bir nefes çekişinde, İçindeki zulmeti çektiğine inanır. Mürid artık içinden zulmetinin çıkarılmasını kast ederek nefesini bırakır. Üstadın nefeslemesi devamınca böyle düşünür. Kalbinin yarık ve yaralarının üstadının himmet ve feyziyle kaynaştığına, iyileştiğine inanır. Ve bunun daha da ziyadesini talep ve istirham eder. Teveccühün nihayetine kadar müridin yukarıda izah ettiğimiz keyfiyeti devam eder teveccühün akabinde rabıta usulü ve viritlerin talimine başlanır.